Sevgili izleyicilerimiz tekrar birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim Özgür Akdemir sormuş. Bizler Resulullah Efendimiz zamana yetişemedik ve onu göremedik. Bizler de onu görmek isterdik. Şu anda onun yanındaymış gibi ve ona benzeyen birini nasıl bulabiliriz diye sormuşlar efendim. Evet. Allah hiç kimseye... Zulmetmez. Kimseye de yapmaz. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamla beraber olanlar nasıl kazanmışsa bizim de öyle kazanmamız gerekir. Ayet-i kerimede Allah öyle buyurdu. Allah hiç kimse için adetini değiştirmez. Yani şöyle kazanılması gerekir dediyse başka türlü olmaz. Kimse için adetini değiştirmez. Yoksa onlar farklıydı, onlar böyle ikrama nail olmuştu. Bundan dolayı kazanırlar demek doğru değildir. Bu imkanı kıyamete kadar Allah bütün kullarına tanır ve verir. Mesela bir mümin e, mutlaka ben Resulullah Efendimiz ve Sellem'in döneminde dünyaya gelmiş olsaydım, ben de şöyle yapardım, ona böyle yakın olurdum. E, veya şu sahabe gibi olurdu diye düşünür, düşünmelidir de. Bunu istemesi de mümince bir tavırdır ama Allah onu mahrum etmemiş. Onlara nasıl bu imkanı tanımışsa kıyamete kadar bütün kullarına bu imkanı tanır. Nasıl tanıyor? Peygamber varisleriyle beraber tanıyor. Bir peygamber varisiyle beraber olduğunda sahabenin Resulullah Efendimizle olan beraberliğinden dolayı kazandıklarını kazanır. Yani şimdi biri sahabeden biri gibi yapsa, onun yaptığının aynısını yaparsa, o sahabenin kazandığını kazanır mı, kazanmaz mı? Kazanır. Bu durumda bize düşen nedir? Evet, bir peygamber varisiyle beraber sahabe nasıl kazanmışsa öyle kazanmaya çalışmaktır. Öyle kazanmaktır. Ama biz kendi kendimizi kandırıp yok onlar sahabeydi. Onlar böyle büyük insanlardı. Özel insanlardı. Hepimiz onların geçmişini biliyoruz. Değil mi? Genel olarak istisnalar kaydayı bozmaz. müşrik olduğunu biliyoruz. Bununla beraber Yahudi, Hristiyan olduğunu biliyoruz. Eğer onlar bir tövbe ettilerse Allah'ın Resulü ile beraber olunca yükteki yıldızlar mesabesinde oldularsa bu durumda bu kapı kıyamete kadar açıktır, açık olmalıdır. Bir peygamber varisite beraber olanlarda aynı şekilde o tavrı gösterdiğinde onların kazandığını kazanır, kazanmış olur. Allah bunu ikram eder. Yoksa biri yapacak, kazanacak, öteki yapınca onu kazanmayacak. Böyle bir e, adaletsizlik olur mu? Haşa. Evet, Resulullah Efendimiz de beraber olamadık ama kıyamete kadar Peygamber varisleriyle beraber olma imkanımız vardır. Elbette ki kendimize bahane üretmeden, kibir olması gerekir. Resulullah Efendimiz'e peygamberliği gelmeden önce kimseyi davet etti mi? Hayır. Kimsenin ona uyma, tabi olma mecburiyeti var mıdır? Hayır. Tabi olanlar neyi kazandı? Allah'ın rızasını kazandı, dostluğunu kazandı, cemalini kazandı. Öyle değil mi? Allah onlardan razı oldu. Onunla beraber oldukları için, gerekeni yaptıkları için. Aynı şekilde bir peygamber varisiyle beraber olanlar da aynı nimeti kazanır. Dolayısıyla onların da tavrının, bakışının sahabe gibi olması gerekir ki kazanabilsinler. Onun için Allah e, o kapıyı kıyamete kadar açık tutar ki bulları kazansın, o ikrama nail olsun diye. Evet. Aslında sılafamızla asıl beraberlik bu beraberlikte. Efendim Aynur Kaya İstanbul'dan göndermişti. Arkadaşlar merhaba. Muhammed Hoca'nın soru ve sorunlar programını yayın ve tekrar gün saatlerini öğrenebilir miyim demişler. Evet soru sorunlar ve cevaplar programımız e, her perşembe saat 21.30'dadır. Canlı yayındır o da. Ayrıca diğer TV ekranlarından yayın akışımızı öğrenebilirsiniz. Hem de yayın tekrarlarımızı izleyebilirsiniz inşallah. Kardeşimiz birçok yere ulaşmak istiyor bu, bu vesileyle. Evet. İnşallah yani, oradan takip ederiz efendim. Tabii tekrarı e, söyleyelim. E, ayrıca e, gece saat 1'de e, tekrarı vardır. Bir de gündüz saat 9'da e, tekrarı vardır. Aynı tekrar. E, İzleyemeyenler izlesin diye bütün sohbetleri böyle yapmışız. E, gece saat 1'de tekrar bir de gündüz saat 9'da tekrar. Odur inşallah. Bir de ayrıca o e, siteden zaten arkadaşlar oraya e, atıyor onu. Daha sonra istedikleri tamam. zaman seyredebilirler, izleyebilirler. Evet. Bir kardeşimiz daha göndermişti efendim. Allah'ın bizi sevdiğini nereden anlarız diye sormuşlar efendim. Allah'ın bizi sevdiğini kendi gönlümüzden anlarız. Biz Allah'ı seviyorsak Allah bizi sevdiği için o gönüle Allah'ın sevgisi Allah'ın vedud isminin, ilah isminin tecellisiyle onu anlarız. Biri ya Rabbi ben seni seviyorum dediyse, diyebildiyse bilmesi gerekir ki Allah ona, kulum ben seni seviyorum demiştir. Elbette ki bunun sadece böyle laftan ibaret bir söz olmaması gerekir. Bunu gönlüyle tatması gerekir. Nasıl mesela? Allah ayet-i kerimede buyuruyor ki, Başkuruni eskurkum başkuru Beni zikredin ki ben de siz zikredeyim. Bana şükredin, nankörlerden olmayın, küfredenlerden olmayın. Kul Allah'ı zikredince Allah da onu zikreder. Nasıl zikreder diyor? Kul Allah'a "Rabbim" derse Allah buna "Kulum" der. Değil mi? Kul Allah'a "Ben seni seviyorum" derse Allah Teala "Ben seni ben de seni seviyorum" der. Bunu böyle anlaması gerekir. Yani zikrinin karşılığını alıyor. Bir de ne buyurdu? Sana beni sorarlar. Ben yakınım. Bana dua edenin duasına icabet ederim. Beni davet edenin davetine icabet ederim. Allah duaya, davete icabet ediyormuş. Söyle onlar da benim davetime icabet etsinler. Bana iman etsinler buyurdu. Onun için biri Allah'ın kendisini sevip sevmediğini ya Rabbi ben seni seviyorum dediğinde cevap alması gerekir. Allah'ın onun davetine icabet etmesi gerekir ki emin olmuş olsun. Yoksa hayali olarak belki Allah beni seviyor ya da belki ben Allah'ı seviyorum demek kendini kandırmaktır. Mesela nasıl söylüyoruz? Hiç kimsenin olmadığı bir yerde tek başımıza tefekkür halindeyken evimizin bir köşesinde durup bütün gönlümüzle Allah'ın huzurunda durmaya çalışıp, ya Rabbi ben seni seviyorum. Ben beni yaratan Rabbimin huzurundayım. Onun için bu hitabı Rabbime yapıyorum. Evet. Ben seni seviyorum ya Rabbi. İyâkene abudu ve iyâkene sâin. Yalnız sana abd oluyorum ve yalnız seni istiyorum. Dediğimizde bunun cevabını almamız gerekiyor. Cevabını hitap olarak değil, cevabını Allah'ın gönlümüze olan vahyiyle anlamamız gerekiyor. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, dua ederken, Allah ile muhatap olurken, Allah'tan bir şey isterken veya tövbe edip istiğfar ederken, eğer o dua esnasında, o duayı yaparken tüyleriniz böyle diken diken olduysa, Bilin ki Allah duanızı kabul etmiştir. Duanız mahbul olmuştur. Yok hiçbir şey hissetmese duaya cevap alamadın. Aynı şekilde ben seni seviyorum ya Rabbi dediğinde o tüylerin diken diken olması gerekir. Ki evet, Rabbin gönlüne ben de seni seviyorum cevabını almış olasın. Bunu böyle anlar. Anlama Yok eğer hiçbir şey hissetmiyorsa ne yapması gerekir? Ağlayıp feryat etmesi gerekir ki ben Allah'a, ben Rabbime seni seviyorum diyemedim. Söyleyebilseydik cevabını alacaktık çünkü. Biz söyleyemediğimiz için cevap alamıyoruz. Söylersek cevabını alırız. Yani bütün gönlümüz o muhabbete gark olur. Rabbimizin ben de seni seviyorum dediğini tadarız. Evet. Efendim Azat Esin göndermiş. Bu kanalı Kur'an hocamızdan Allah razı olsun ailece izliyoruz demişler efendim. ''Hasan Ergün göndermiş, sizi tanımadan önce iman ettiğimizi sanıyorduk ama gerçekten öyle biliyorduk. Bize anlatıldığı, gibi, anlatıldığı için o hal üzere ölseydik bahanemiz olabilir miydi?'' Evet. Allah insanı kendisine abdolsun diye yaratmış. Bu imkanı tanımadığı hiçbir kul olmaz, olamaz. Neden? Çünkü bunun için yaratmış. Hiç yakışır mı ki ona kendini tanıtmadan, peygamberini tanıtmadan, hakkı, hakikati ona göstermeden onu öbür tarafa alsın? Allah tanıtır, Allah öğretir. Mesele kurun onu kabul edip etmemesidir. Kabul etmeyenler bilmedikleri içindeydir. Hayatının bir yerinde, bir bölümünde mutlaka Allah öğretir. Bir vesileyle o vahyini ona mutlaka ulaştırır olması gerektiğini ona mutlaka tattırır, öğretir. Hem de bunu tekrar tekrar yaptırır. Ayet-i Kerime'de Allah öyle buyurdu. Kafirler görmüyorlar mı senede bir-iki sefer, birkaç sefer onları e, musibetle imtihana tabi tutuyoruz ki iman etsinler diye. Evet. Mutlaka o musibete tabi tutarken bana dön diyor. Senin Rabbin benim diyor. Allah'tan başka ilah yoktur diyor, sende bir güç, bir kuvvet yoktur diyor. Senin bana gelmekten, bana kul olmaktan başka çaren yoktur diyor. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, Allah bir kulun gönlüne günde en az 300 sefer tecelli eder. Yani birkaç dakikada bir gönlüne tecelli edip davet eder onu. İmana davet eder, İslam'a davet eder hak davet eder, hidayete davet eder, cennete davet eder. Doğru yapmaya, güzel yapmaya davet eder. Bu en az olandı. İster mümin, ister böyle Müslüman olsun, bu tecelli bütün kullar için böyle geçerlidir. Onun için ben bilmedim diyemez. Çünkü Allah onun gönlüne vahyetmiş. Bir vesileyle ulaştırır ve böyle gönlüne doğruyu, hakkı, hakikati vahyeder, tecelli eder. E, mesele kabul edip etmeme meselesidir. Kabul edenler, Allah'a döner, etmeyenler ondan yüz çevirir. E, Allah'a iki de öyle buyuruyordu. Allah'ın ayetleri, evet, müminlerin imanını artırır, kafirin de küfrünü arttırır. Dinledikçe küfrü artıyor. Niye? Niye? kabul etmediği için bir daha yüz çevirmek zorunda kalıyor. Bir daha kaçmak zorunda kalıyor ki küfrü artıyor. Evet. Devam. Funda Yüksel Denizli'den soruyor. Kocam namaz kılmıyor. Ben buna yemek hazırlıyorum. Ben bundan sorumlu muyum? Evet. Kesinlikle onun namazından sorumlu değildir. İmanından da sorumlu değildir. Ona düşen nedir? güzel yapmaktır. Eğer birine bir şeyi yaptırmak istiyorsak ona bunu sevdirmemiz gerekir. Kendimiz namaz kılacağız. O da bizim üzerimizde namazı sevecek. Namaz sadece eğilip kalkmak değildir. O aşkıyla o muhabbetle Allah'ın huzurunda, mirajda durup Rabbimizle baş başa olan halimizi seyrettiğinde o da kendi kulluğundan evet, hayal eder, gönlü namaza meyleder ben de bunun gibi yapayım, bunun gibi olayım der, gönlü ona bunu dedirtir. Hatta öyle ki Allah ait i kerimede kafirler de bazen arada bir keşke biz de Müslüman olsaydık derler buyurdu. Ama yine eski hallerine, küfürlerine dönerler. Her bir de müminse, bu büsbütün zaten böyledir, güzel yapmak ister, doğru yapmak ister ama e, e, tembellik yapmıştır. İman konusunda da bu böyledir. Aynı şekilde bir müminin güzelliği neyse üzerinde göstermelidir. Allah'ı sevdiğini, Allah için fedakarlık yaptığını üzerinde göstermelidir. Gösterince ne olur? İmanı sevdirmiş olur. Yoksa ona yemek hazırlamazsa tam tersi olmuş olur. Yemeki de hazırlaması gerekir, ikramda da bulunması gerekir bununla beraber arada bir O'na O'nun güzelliğini hatırlatmak gerekir. Allah bizi dünyaya neye gönderdiğine arada bir böyle hatırlatmak gerekir. Ne kadar güzellik yaparsa o kadar yardım etmiş olur. O kadar O'nun doğru yapmasına vesile olmuş olur. Hidayetine vesile olmuş olur. Allah kendinizi ve ehlinizi ateşten koruyun derken eğer Koruma vazifesini erkek yapamıyorsa kadının yapması gerekir. Kadın yapamıyorsa erkeğin yapması gerekir. Dolayısıyla onu korumak için, onu sevmek lazım. Sevdirmek lazım. Evet. Onun için zaten bir sorumluluk yoktur. Tam tersine güzel yaptıkça o güzelliğin karşısında güzelleşir inşallah. Evet. Hüseyin Yüksel soruyor efendim. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadisine dayanarak kişi cenneti kazanırsa ailesiyle, çocuğuyla, çoluğuyla beraber olabilmek olabilecek, olabilecek mi diye sormuş efendim. Evet. Kişi Sonuç sevdiğiyle olur. tabi beraberdir. Bu sevgi sadece böyle dünyevi bir dünyevi bir sevgiden dolayı değil ya da akrabalık bağından dolayı değildir. Kişi eğer Allah için birbirini seviyorsa Allah'ın sevdiği yere gider. Eğer onlar birbirini Allah için severse aynı yere giderler. Allah'ı severse aynı yere gider. Yoksa biri Allah'ı seviyor, öteki ters tarafta durmuş ama ikisi zahiri olarak birbirini seviyor. Bu bağın hiçbir kıymeti, hiçbir de geri olmaz. Bununla beraber Allah ayet-i kerimede buyurur ki, kıyamet günü görürsün ki aralarındaki bütün bağlar kopmuştur. Yani o sevgi kalmaz artık. O bağ kopuyor. Neden dolayı? Allah'tan dolayı. O Rabbine karşı nankörlük yapmıştır. Dolayısıyla sen Allah'ı sevdiğin için Allah'a karşı nankör olanı sevemiyorsun. En yakının olsa bile. Başka bir ayet kelimede ne buyuruyor diyor o gün en candan dostlar bile birbirlerine düşman olurlar birbirlerini lanetler der. Hatta birbirlerini görürler gözücüyle birbirlerine bakıp ve tanımaz tanımamazlıktan gelirler. Müteakiler hariç dedi. Müteakiler hariç. Burada dünyadayken dostlukları orada da devam eder. Merhabirlikleri de devam eder, sevgileri de devam eder, cennette de bu devam eder. Muttakiler, gerisi gerisi birbirine düşman olur dedi. En yakını olsa bile, en candan dostlar bile böyledir dedi. Akrabaysa bütün bağlar kopmuştur. Herkes görür ki herkes Allah'a karşı sorumluymiş. Önce Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirip insan olmakmış. Evet, dünyadaki bağlar orada kopar, aralarında bir bağ da kalmaz muttahilat haricdeydi. Evet. Damla Kaya sormuş efendim. Evet. Selamun selamun aleyküm. aleyküm. selam. Ben daha önce dergaha geliyordum yaklaşık bir yıldır eşim gelmeme gelmeme izin vermiyor. Ben de dergahta aldığım feyzi bir yerden alamıyorum. Bu bir ceza mı yoksa imtihan mı? Bu durumda kazanabilme imkanım var mı? Allah razı olsun demiş efendim. Amin. Dekiyette ne vardır? Kur'an vardır, Allah'ın ayetleri vardır, Allah'ın ayetlerini ders edinmek vardır, Resulünün hadisi vardır, Sünneti vardır, değil mi öyle? Evet. Allah'ın zikri vardır, ibadet vardır. Diyelim ki eş buna mani oldu. Bu durumda onu zorlaması doğru midir? Doğru değildir. Hiç zorlamaya gerek yok. Bunu sorun, sıkıntı yapmaya da gerek yoktur. Bunu bir ceza olarak değil, imtihan olarak görmek gerekiyor. Allah ayet kelimede ne buyuruyor Allah müminlere Firavun'un hanımını örnek gösterir. Firavun'un hanımidir ama iman etmiş. Rabbim bana cennette bir ev yap diyor. Bu durumda Firavun'un hanımı evet, mümin olarak Allah'ın e, kitabında zikrettiği bir kul. Niye? Tavrını ortaya koyduğu için. Mümin olduğu için. Yani e, eşimiz her ne olursa olsun firamdan daha beter değildir, daha kötü değildir. Yani kazanma imkanımız yüzde yüz var demektir bu. Eğer mümin ise hiç sorun değildir. Hamdolsun Allah nasip etmiş. Bir de artık e, deryahi evet taşımışız. Televizyondan deryahi medreseyi evet taşımışız ki zaten biz ona televizyon demir medrese diyoruz. Diyar medresesi. Diyar dergahı, Diyar Kur'an Kursu, ee, arkadaşlar e, oradan e, sohbetleri izlerler, ibadetlerini yaparlar. Zaten e, günün beraberliği zaten e, vardır. E, olmayanların da zaten öyle o Allah için sevme meydana geliyor. Allah bir kulun üzerinden, bir kulü vesile edip, bir ikramda bulunuyorsa onu Allah için sevmiş oluyorsun. diyorsun. beraberliği böylece olmuş oluyor zaten. Yolculuk devam eder, hiçbir eksik de olmamış olur. Kardeşlerimiz bu konuda rahat olsunlar. İlle de buraya gelmeleri gerekmiyor. Bulundukları yerde Allah'a kul olmaya çalışmaları lazım. Allah'ın nurunu da saçmaya çalışmaları lazım. Elbette ki önce ev halkına. O güzelliği, saçmaları lazım. Onların hali, tavrı ne olursa olsun, onlar güzel yapmaya çalışıp o güzelliği, kul olma güzelliğini, Allah'ın o isimlerinin güzelliğini üzerinde göstermeleri lazım ki onlara hidayet olsun, onlara rahmet olsunlar, onlara cennet olsunlar. Bizim işimiz rahmet olmaktır. Ne burada ayet-i kerimede? Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsınız diye güzel yapınca Allah üzerimizden güzelliği ikram eder inşallah. Hiç endişeye veya sıkıntı duymaya da gerek yoktur. Kardeşlerimize selam olsun. Evet. Efendim Hasan Alaca Bey göndermiş. Efendim selamlar olsun. Bir soru olacaktı. Çok durgunlaşıyorum. Günlük hayatım içinde çoğu zamanda hiçbir şey yapamadığımı ve hayattan has alamıyorum. Hayattan bıktığım için değil ama bir an önce Rabbime kavuşmak istiyorum. Sizi çok seviyorum. İyi ki söz hakkı vardır. Allah daim kılsın. Diğer TV kanalını demiş Evet. Herkes zaman zaman sıkıntı duyar. Mesela ticaret yapan biri o gün bir şey kazanamazsa sıkıntı duyar. Ama eğer o gün güzel ticaret yapmışsa daha bir hali farklı ve sevinçlidir. İnsan bunun farkında olsa da olmasa da bunu bilse de bilmese de dünyaya ebedi hayatının ticaretini yapmaya gelmiş. Kur, Allah için bir şey yapınca, güzel yapınca, hayır işleyince, birine yardım edince huzur bulur. Neden dolayı? O huzuru gönüle Allah veriyor. Ama Allah için bir şey yapamayınca yapmadığını düşününce sıkıntı olur. Onun için bize düşen her gün mutlaka, her gün yeni bir hayattır. Allah için bir şeyler yapmaya çalışmak, daha güzel yapmaya çalışmak, daha bir e, hoşgörülü olmak, affedici olmak. Allah için e, her ne olursa olsun, yapılması gereken, razı olacağı ne olursa olsun, o mutlaka bize o huzuru verir. Allah onu veriyor çünkü. Allah gönüle sekineti indiriyor. Bu bir hayal değildir. Hayat hayal değildir. Maneviyat hayal değildir. Allah sekineti gönüle indiriyor. Muhabbeti indiriyor. isminin tecellisiyle tecelli ediyor. Kul hayatı yaşarken bütün bunları tadıyor. Zanneder ki ben böyle düşündüm, böyle oldu. Böyle başka bir şeye bağlayabilir. Ama Allah her anda kuluyla birebir muhataptır ve muamele ediyor. Onun için biz bu muameleyi görmeye, anlamaya çalışıp yapmamız gereken şey güzel yapmaktır, doğru yapmaktır. Ee, günün sonunda ya Rabbi senin için bunu yaptım, her şey senin için diyebilmelidir derse o gönül huzurunu bulur, sorun sıkıntı da olmaz. Evet. Efendim Fetullah Alparslan sormuş. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm ben bazı cemaatlerin sohbetlerine katılıyorum. Bana bunlar zararlı diyorlar. O zaman biz kime inanacağız? Dinimizi daha açık kimden öğrenebiliriz? Ya da hangisi doğru yanlıştır? Lütfen yardımcı olun demiş. Evet. İman eden birinin, bir müminin veya ilk öğrenmesi gereken şey kitabı Allah'ın kitabıdır. Dinini Allah'ın kitabından öğrenecek. Önce böyle bir e, en azından mealinden baştan sona bir iki sefer okuması gerekir. Sonra bir birkaç tefsire de böyle bakıp anlamadığı yerleri anlamaya çalışması gerekir ki elinde bir ölçü olsun. Ölçü. Ondan sonra kimi dinlerse dinlesin, hangi cemaate giderse gitsin elinde bir ölçü var. O ölçüye uymuyorsa kesinlikle onu kabul etmemesi gerekir. Allah'ın ölçüsüne uyması gerekir. Eğer Orada hurafeler varsa, batıl şeyleri varsa, bidat varsa kesinlikle onu kabul etmemesi gerekir. Elindeki ölçüye göre, Kur'an'ın ölçüsüne göre. Elinde Kur'an'ın ölçüsü olmazsa, vahyin ölçüsü olmazsa, bununla beraber resulünün hayatının ölçüsü sünnet olmazsa yanılır. Acaba bu mü doğru söylüyor, acaba teki mi doğru söylüyor? Bunun için de ayıklaması gerekir. Hangi cemaate giderse gitsin, hangi hocayı dinlerse dinlesin, alimi dinlerse dinlesin, elindeki o ölçüye göre hareket etmelidir. Doğruysa, ölçüye uyuyorsa alsın, uymuyorsa onu atmalıdır. O yerinde kalsın. Bununla beraber birileri suçlamak da doğru değildir. Belki bizim o anda anlamadığımız bir şey olabilir. Belki onu daha sonra anlarız. Bize düşen onları hesaba çekip, Bunlar doğrudur, bunlar yanlıştır demek değildir. Doğruları almaktır. Mümin bir arı gibi, bal arısı gibi her çiçekten bal toplamasını bilmelidir. Nerede güzellik vardır, nerede hikmet vardır, o ona aittir, onu almalıdır. Öyle sadece bir tarafta durup, işte ben sadece bunu dinlerim. Onu dinleme. Sen bunu toplaman gerekiyor. Senin bal yapman gerekiyor yani. Sadece... Yani bala konup yemek yetmiyor. Senin bal üretmen gerekiyor. Nasıl üretiyorsun? Bal üretmek ne demek? Hikmet ehli olmak demektir. Hikmet ehli. Allah hikmeti senin gönlüne indirir. Muradını senin gönlüne indirir. Bunun için kulun samimi olması yeterlidir. Rabbini istemesi, ciddi olması, samimi olması yeterlidir. Bildiğiyle amel etmeye çalışması yeterlidir. Allah ona bilmediklerini öğretir. Bunun için rahat olmalıdır. Buna beraber kibirlenmeden bunu yapmalıdır. Nereden? Öğrenirse öğrensin. isterse bir yerden bir kelime öğrensin. Bir harf öğrensin. Mutlaka oraya karşı edepli olmak gerekir. Neden, neden dolayı? O aldığı haktan dolayı. Ona hürmeten. Olur, gerisi bir sürü yanlış olabilir. Ama o bir güzellik bütün o yanlışlardan daha kıymetli, daha değerlidir. Onun için o Kazandığı güzelliğe de hürmeten o insanları eleştirip yememesi gerekir. Onların hesabını görecek olan Allah'tır. Biz kendi hesabımıza bakacağız. Kazanmaya çalışacağız. Söyledim. Bir arı gibi her çiçekten, her özden böyle toplayıp bal yapmaya çalışmak gerekir. Allah ile aramızdaki perdeleri kaldırmaya çalışırken onu, o ilmimizi imana dönüştürüp, aklaka dönüştürüp, amere dönüştürüp o aşla o muhabbetle rabbimize yol almaya çalışmamız gerekir. Gerisi, gerisi e, hesabı Allah'a verir. Hesap sorucu olarak Allah yeter buyurdu. Biz hesap sormuyoruz. Sonra Allah bize yolunu gösterir, ne yapmamız gerektiğini gösterir. Yeter ki kul sami olsun, endişe etmesin. Kul herhangi bir konuda e, karar veremediğinde, gerçekten karar veremediğinde ne yaptığını, ne yapması gerektiğini bilemediğinde yapması gereken şey nedir? Yapması gereken şey abdestini alacak, iki reket namazını kılacak, başını koyacak secdeye. Ya Rabbi, bilmiyorum. Bana yolu göster. Ben çıkış yolu bulamadım. Ne yapacağımı bilemedim. Karar veremedim. Bana göster ya Rabbi. Demesi gerekir. Görecek ki Allah bir şekilde ona gösterir. Net gösterir. Sadece e Göstermez. Hitap eder, kulum doğru budur der. Bunun bundan endişe etmemesi gerekir. Hiç Allah onu başıboş bırakır mı? Onu yaratmış olsun, Hazreti insan olarak yaratmış olsun, onun üzerinde muradı olsun, buna beraber başıboş bıraksın. Onu anlamadığı bir konuda onu başıboş bıraksın. Başıboş, hiç kimse başıboş değildir. Böyle bir durumda yapılması gereken şey budur. Görecek ki, Rabbi ona yolu gösterir. Ama biliyor ki, doğrudur Kendine bahane öğretiyor. Böyle bir soruyu da sormasın. Edebe aykırı olur. Cevap da alamaz zaten. Ama gerçekten bilemediğinde, anlayamadığında bu soruyu Rabbine sormalıdır Ya Rabbi bana çıkış yolu göster. Doğruyu nedir onu göster. Ben sana gelmek istiyorum. Sana kul olmak istiyorum. Senin rızalığı kazanmak istiyorum. Demelidir. Allah ona gösterir. Evet. Efendim hemen süremizin sonlarına geliyoruz efendim. Evet. Ben dilerseniz bir iki sorudan soralım. Böyle kapatalım isterseniz. Tamam. Hasan Ergün kardeşimiz sormuş efendim. Namazımızı nasıl kılarsak mirac olur demiş efendim. Evet. Allah'ın zatı üzerinde tefekkür yapılmaz. Allah'ın isimleri üzerinde esma Hüsna üzerinde tefekkür yapılır. Allah'ın sıfatları üzerinde tefekkür yapılır. Yani Rabbim Rahman'dır, Rahim'dir, Kerim'dir, Afud'dır. Namaz müminin miracıdır. Miracda durabilmek için mutlaka bir şey düşünmen gerekiyor. Ben Rabbimin huzurundayım derken neyi düşünmen gerekiyor? Ben, beni yaratan Rabbimin huzurundayım dememiz gerekir. Beni yaratan Rabbimin huzurunda. Yoksa Rahman olan Allah'ın huzurundayım dediğinde aklına bir şeyler gelir. Bir fikir gelir, düşünce gelir. Allah, akla gelmekten, hale gelmekten, düşünceye gelmekten münezzehtir. Ama beni yaratan Rabbim deyince durum farklıdır. Kendi üzerinden Rabbini anlamış olursun, kendine bakmış olursun. O'nun zatını anlamaya değil, seni yaratmasına, sana olan muamelesine, sana olan tecellisine bakmış oluyorsun. En kamil manada ancak Rabbini böyle anlar, huzurunda Böyle durup tadabilirsin. Bu herkes için böyledir. Ben beni yaratan Rabbimin huzurundayım deyip huzurunda durmamız gerekir. Göreceğiz ki bu çok farklı bir namazda duruş olur. Huzurda olduğumuzu tadarız. Bütün namaz boyunca en azından bir an bile olsa bunu tatmamız gerekir ki namazımız miraj olsun, namazımız kabul olmuş olsun, namazımız namaz olmuş olsun. Hiçbir şey tatmazsak o sadece takridi bir namaz oldu. miraca çıkmadıysa, Fatihayı okurken iya abudu ve iya kena diyoruz. Bunu direkt e, Allah'a söylüyoruz. Yalnız sana abdoluyoruz ve yalnız seni istiyoruz. Seni senden istiyoruz. Senden istiyoruz. Diyoruz. Kime söylüyoruz? Direkt Allah'a söylüyoruz. Bir kul namazdayken. E, ya Kenabu duayı mutlaka muhatabının Allah olması gerekir, direkt kurumbunu Allah'a söylemesi gerekir. O anda bunu Allah'a söylemediyse, ne söylemediğini anlamadıysa, o anda aklında ne varsa bunu ona söylemiş oldu. Onun için huzurda olup muhatabının Allah olduğunu, kendisini yaratan Rabbi olduğunu dolayısıyla ben, biz sadece sadece sana Abdul diyoruz, seni seviyoruz. Seni istiyoruz, bununla beraber seni senden istiyoruz demesi lazım. Göreceğiz ki namazımız miras olur, oluyor. Evet. Son bir soruda böyle buyurun soralım efendim. Selamun Aleyküm, ben sabrı el aldı. Bir kul Allah'ı en çok ne yaparsa sevindirir. Bir kul Allah'a kul olursa Allah'ı sevindirmiş olur. Allah onu ne için yaratmışsa, Allah'ın muradi üzerinde gerçekleşirse Rabbini sevindirmiş olur. Bununla beraber Resul Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Allah bir kulunun kendisine dönmesinden daha çok hiçbir şeye sevilmemiştir. Kendisine dönmesinden daha çok. Halimiz ne olursa olsun, günahımız ne olursa olsun, yanlışımız ne olursa olsun, Rabbimizi sevindirmek istiyorsak yapmamız gereken şey, Rabbim bize dönmektir. Ya Rabbi sana döndüm. Sana kul olmak istiyorum. Sana abd olmak istiyorum. Ters tarafa gitmek istemiyorum. Seni kaybetmek istemiyorum. Senin rızanı kaybetmek istemiyorum. Demesi yeterlidir. Allah ona kapıyı açar. Alsın abdestini, başını secdeye koysun, Kulun geldi Ya Rabbi desin. Aciz kulun geldi. Günahkar kulun geldi. Senden kaçan kulun hiçbir yere gidemeyeceğini anladı, sana döndü. Desin. Görecek. Allah ona gönül itibariyle nasıl bir muamele yapıyor, bunu görecek. Bunu tadacak yani. Onun için söylüyoruz. İman hayal değildir. Din hayal değildir. Hayat hayal değildir. Allah'ın kuluyla beraber olması, her anda bir şeyinde olması hayal değildir. Hayal olmaz. Bunlar hak ve hakikat. Onun için bunların yaşanması, tadılması gerekir. Tadılmayan din, din değildir. Tadılmayan iman, iman değildir. Allah'ın yakınlığı tadılmıyorsa bir sorun var demektir. Evet. Allah en çok Kulunun kendisine dönmesini sever. Ben senin kulunum, sen de benim Rabbimsin demesini sever. Onun kul olmasını, muradının üzerinde gerçekleşmesini sever. Bununla beraber kardeşlerimiz e, soru e, göndermişlerdir. Mutlaka bütün sorulara cevap vermek istiyoruz. Bu hafta e, veremediğimize e, bir dakika haftaya cevap vereceğiz inşallah. Cevapsız soru olmasın, kalmasın diye kardeşlerimiz e, bilmelidir ki onların her sorusu bizim için kıymetlidir, degerlidir. Evet. E, onun için e, onu çok ciddiye alıyoruz. Kardeşlerimiz ona göre e, soruları hazırlasınlar. Haftaya mutlaka cevap vereceğiz. İnşallah. Efendim. Evet. Efendim, son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa Allah'ın müsarafı olanı kapatalım. Evet. Programın ismi biliyorsunuz söz hakkı, elbette ki söz hakkı bütün kullarına tanınır ama asıl söz hakkına sahip olan Allah'tır. Allah'ın hayatı yaşarken üzerimizde söz hakkı sahibi olduğunu unutmamamız gerekir. Ne olursa olsun üzerimizde hak sahibi Allah'tır. Söz hakkına sahip olan da Allah'tır. Kendisine itaat edilmesi gereken de Allah'tır. Rızasının kazanılması gereken de Allah'tır. Gerisi, gerisi sonra gelir onun için. Onun hatırına. O öyle sevdiği için yapmamız gerekir. Söz hakkını verip gereğini yapmamız gerekir. Ama önce söz hakkı Allah'ındır. Bunu asla unutmuyoruz, unutmamamız gerekir bizi dinleyen, izleyen bütün kardeşlerimize sevgilerimizi, saygılarımızı arz ediyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz efendim. Teşekkür ederiz. Kıymetli izleyenlerimiz, inşallah bir sonraki Söz Hakkı programımızda tekrar Efendimiz'i ağırlayacağız. Rabbimiz bizi sözün en güzeline inşallah hidayet eder. Hamil olanın yoluna hidayet eder inşallah. Bir sonraki programımızda buluşmak ümidiyle Bizi yaratan Rabbimize emanet olunuz, hoşça kalınız, esen kalınız efendim.